Allah'a hamd edersin, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Şimdi elde ederiz, şöyle bir inceleyerek bir geçin. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur.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 İlk sohbete gelen insanlar değilsiniz ama bazı alışkanlıkları almanız gerekir. Bir eve geldiğinizde büyüklerin nerelerde oturacağını, çocukların nerelerde oturacağını veyahut gelenlere kimlerin yer verip kimlerin yer veremeyeceğini, ayağa kalkmaydı, ikramdı veyahut ders başlandığında herkesin elinde bir kağıt kalem bir ajandanın olması, not tutması Bunları yapmanın sizin her zaman hayrınıza olan şeylerdendir. Çünkü Allah Resulü'nün İslâhü Vesselam kendisine benim kafam almıyor. Burada senin dediğin her şeyi anlıyorum. Ama şu kapıdan çıktıktan sonra aklımda hiçbir şey kalmıyor. Dediklerinde şah kullan. Yani yassana demiştir. Ve şaha benim bir kısmı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 misafir olarak bir geleyim dedim. Arkanızı helal edin. Belki çok görüyorsunuz. Allah Allah. Ee, görmekten sıkılabilirsiniz. Allah, seni görmekten seni görmekten sıkılır, ee, bugün şöyle buraya kadar dersleri bir toparlayın dedim. Ben bir derse hazırlanırken önüme bir şablon size kağıttaki gibi buradaki yapmış olduğunuz derslere ana tema da Selefi Salih'in akidesidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ashabı tabi, Tebe'i Tabi'in ve daha sonraki gelen ulema bu sıralamayı ne yapmıştır? İnsanlara öğretirken binin bu maddelerinin üzerinde durmuşlardır. Yani sen yaratılan bir kulsun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 itiraf etmek ve ona köle olmak zorunda. Bir olana köle olmayınca ondan gayrı her şeye köle. Allah insanı öyle bir yaratmış ki azze ve celle öyle bir sistem kurmuş ki neyi yarattıysa kendine muhtaç bırakmış. Hiçbir yaratılan kendi başına hayatını ikame edecek durumda değil. Yani biz sohbetlerimize başlarken bu tür fıtrattan dem vurarak yani fıtrat olarak da sen Rabbi tanıyabilecek, ona kulluk yapabilecek bir şeyde yaratılıyorsun. Yani itaata da isyana da nesin? Mebnisin. Bu çocuk itaatı da biliyor, isyanda ne yapıyor? Biliyor. Ama bir seviyeye geldiğimizde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 Bir misak aldı. O misakın gereği dünyaya gönderildin ve gönderilir gönderilmez de mükellef ne yapmadık kılınmadık. Neden kılınmadın? Yaradılışın icabı tevhid fıtratın icabı nedir? İman dedik. İman deyince halk ile tasdik, tasdik. Buraya kadar mürciye ile beraberiz dedik. Neden? Mürciye dediğimiz taife imanını zikrederler. Sadece kalbin tasdiki ve dilin tasdiki olarak görürler. Ve ameli imandan bir düz görmezler. Biz devam ederiz. Amel de imandan nedir? Bir düzdür. Yani derslerin toparlaması konumunda gidiyor. Buraya kadar da harici dediğimiz insanlarla beraberiz. Bunlar imanın artmasına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 Ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisinin her doğan çocuk müslüman olarak doğ, doğar derne. Şimdi neden böyle bir ayrıntıya girdin? Bu ayrıntıya girmediğimiz zaman yani imanı anlayamadığımızda imanı bozan halleri, küfrü, tekfir meselelerini anlamamız mümkün değil. Çünkü e, mülki olan bir topluluk, amel-i imandan bir cüz görmezse ne yaparsan yap. Adam için şap şekeri fark etmiyor ki. Harici olan birisi de imanın artma ve eksilmesini kabul etmiyor. Yalan da söylesen ebedi cehennemdesin, zina da cehennemdesin, harpten de kaçsan, şirk de koşsan, yani günah olarak ne işlemişsen, diyor ki iman eden bir insan küfür ne yapamaz? İşleyemez, bu da ne yapıyor?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 Şimdi düşünün ben 72 fırkanın tek tek akidesini mi öğrensem kurtulurum yoksa kurtulan fırkayı öğrenip öbürlerini reddetmem mi kolaylaşır? Hangisi? Biz Demek iman. ki bizim hak olanı öğrenmemiz gerekir ki batılına çarpıp düşecek. Demek ki iman kalple tasdik neyi tasdik Bunu bir düşüneceğiz. İman ama neyi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 şurada müşkülaksız bir tasbik. Demin de kardeşimizi sevdiği hatırlattığı bize bir rivayet oldu. Ebu Hureyri Allah Resulü Aleyhisselatü papuçlarını veriyor ve diyor ki git gördüğün herkese yakinen yani kalbinde şefsiz şüphesiz la ilahe illallah demişse o cennetten müşter Demek ki tasbikte asla bir şey şüphe ne yapmayacak? Olmayacak.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 Bunlar birbirinin mütelazımı derler. Yani birbirinin varlığıyla gündeme gelen. Bu konuların üzerinde hassasiyetten durmak zorundasınız. Tekrar tekrar işlemek zorundasınız. Neden? Anladım deyip kesmeyin. Bu kadar Müslümanların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 Bu bozuldu mu? Bütün adarların bozuluyor. Yani senin dilin çatallıysa, elin emin değilse, ayağın hayra gitmiyorsa, sırt dönüp gidiyorsa, bu senin tamamen nedir? Buradaki tasdikinden alakalı meselenler. Öyleyse bunlara ne yapacağız? Birinci çok dikkat edeceğiz. İman dediğimizde bu işleme her şeyde nedir geçerli? Ve imanı bu türlü ana başlıklar iman. Gördükten sonraki birçok derslerde de bunları istediniz. Ee, bir meseleyi daha iyi anlayabilmek için ne yapmak gerek? Ya kahvenin evi dedik. Kahvenin evi nerede? Kaç odası var? Kaç kişi alabilir? Değil mi? Tefarhatına gelmiyor. İman, iman dediğimizde de iman. Belki dört tane kelimeyi yan yana koyup da harfi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 yani her şeyini havale ettiği, umduğu ya mükafat beklediği cezasından korktuğunu ne yapacak? Anlat sorundaymış. İşte bu da Allah'a imanla alakalıdır. Çünkü tevhid dersinde e, gördüğünüz yere göreceksiniz. Allah Hazze ve Celle'yi birleyememişsen isminde, sıfatında, uluhiyetinde ne olursun? Şekil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 Başkasında olan bir şeyle ikisini denkleştirmeyeceksin. Tatil etmeyeceksin. Yani Allah'ın eli var. Yüzü, gülme. Olduğu gibi anlayacaksın. Ne bir şey ekleyeceksin. Ne de bir şey ne yapacaksın? Çıkaracaksın. <gülüyor> Selefe, selef denmesinin sebebi budur. Olduğu gibi Peygamberin ağzından nasıl çıkıyor?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 Ama Selefin bir hocası yoktur. Adı yoktur. Öncekine ne uya? Önceki kim? Allah'ın Esir'i. Allah Allah Zahre'nin uydu. Onun için bize bundan başka isim ne yapamışlardır? Yakıştıramamışlardır. Ve biz imanı birine nispet etmemiz de birini küfre nispet etmemiz de Seleften biliriz. Yani Selefin şu koyduğu akideye göre biliriz. Şimdi biz Selefin itikadına göre Allah'a iman dediğimizde Allah göktedir. Allah semadadır. Allah harşa istiva etmiştir. Allah'ın eli vardır, yüzü vardır, gülmüştür, sevinmiştir. Bu ifadelerini yapıyoruz? Sıfatlarını sayıyoruz. Birisi ne diyor? Kim Allah göktedir derse kafirdir. Der. Allah semadadır diyen müşriktir diyor. Bakın bunu da Muhammed Ümmet diyor. Bunu da namaz kılan insan diyor. Allah'a yer cisim, mekan ne yapılmaz isnat edilmez. Kim yer, mekan isnat ederse e kafirdir diyor. Vallahi nerededir diye sorulduğunda o her yerdedir. Mekandan müllerin nezzettir demeyen kafirdir diyor. Halbuki bizim itikadımıza göre, yani seledin itikadına göre de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 akıl, nakiller ters kaldı mı ne yapıyor? Tevil ediyor. Veyahut mağturi de bakıyorsun Muhammed bin ee, diye o ne diyor? İslam dini, akıl değil dini, mantık dinidir. Akla mantığa uymayan dinden olamaz. E şimdi bu insanların akidesiyle toplum akidelenmiş mi? Şimdi bunlara gittiğimizde Kaynaklarına bakın. Kur'an sünnet mi? Asla. Gülemezsiniz. Savundukları söz de atalarının, babalarının şerf ettiği sözdür. Sana delil diye getirdiği de yani bunca koca bulamamışlar. Sen mi buldun? Hep bunlardır. Demek ki bizler bu derslerde Allah'a iman dediğimizde neye iman ettiğimizin ne yapacağız? Farkına varacağız.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 Ya e, aracı koyacaksın. Ben anlamam diyeceksin. Sığındığında e, tanıyamadığına sığınamayacaksın. Aracı koyacaksın. Kendini ne yapmayacaksın? Yetkili görmeyeceksin. Allah'a iman dediğimizde inşallah bu konular böyle ne yapılmıştır? Anlaşılmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendini hiç kimsenin anlayışına ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Resuluna dahi hitap ederken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 Hem de tevhid insanların ben kaç tanesinin oğlunda Cebrail hem de kızında melek ismini gördüm biliyor musunuz? Aynı soruyu ben ona sordum Ankara dışında. Şu kıza neden dedim israfil ismini koymadın? Ne var hocam? Dedi. Hayır bir şey yok dedim. Yani, Buna israfil şuna melek desek mi? Olmaz hocam dedi ya. Toplumda kız dedim melek. Ondan sonra demeye başladım. Yani. O an düşündü. Ya bak hani erkekliği yoktu bunların. Mekke müslüklerin müslülatı neydi? Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın oğulları. Cinler yalan söyler, meleklerse masum, söylemez. E ne malim Muhammed'e cinlerin haber getirmediği diyorlardı. Allah Azze ve Celle dedi? Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Ruhu Kudus yani cildilden başkası dokunamazdı. Bugünküler hayır abdestdi, cünüptü kuralara dokunamazdı. <gülüyor> İnişe bak, çıkış açtı. Nereden, nereden Yani biz de zihnimizi doğru öğrenmek zorundayız. Meleklere iman. Bunun tavsılatına girdiğimizde dünyadakine bak, e, hafaza melekleri var, rahmet melekleri var, yani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 ...oraya toplanınca rebaniler var... ...cennetteki rıdlan meleği var... ...yani o kadar çok melek şeyi var ki... ...bunlar nedir? Hep meleklere imanla alakalı meseleler. Veyahut Kadir Gecesi'nde hepsinin inip... ...Müslümanlarla nedir? Müsaafa yapması, müşkilama yapması... ...çok çok ayrı önemli nasları var. Bunları da Müslümanların ne yapması imanda bilmesi gerekir. Neden? Çünkü iman varsa küfür de var arkadaşlar. Allah'a iman anlamamışsa şeytan muhakkak sana yaklaşacak ve sana Allah diye bir başka bir şeyi ne yapacak? Yutturacak. E İbn-i Teymi'ye naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani'ye şeytan geliyor ne yapıyor? Ben senin Allah'ınım diyor. Senin artık ibadete ihtiyacı yok diyor. Yine oradan layın şeytandır. diyor. İblis diyor ki, nasıl anladın diyor. Çünkü Allah ben cinleri ve insanları bana kulluk için yarattım. Ben ölmedim ki sen amel etme diye Allah aklını değiştirmez ki diyor. Sen amel etme de bilmiyor. Ancak şeytan bunu diyor. Düşün demek ki her yönünü kandırmış sadece buradan çözülmüş olay. Yani ayetten çözülür olay. Yine yakalayamıyorum şeytan olduğunu.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 Allah Resulü'nün bir, bir, bir bunların cevabını ne yapıyor? Veriyor. Adamlar ne yapıyor? Allah Resulü'nün ayağını öpüyor. Bir tanesi diyor ki sen bunları nereden bildin? Ne diyor? Ben diyor bunları bilmiyordum. Bana bunları ne öğrettim. Zaten o bizim düşmanımızdı diyerek ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar. Allah Resulü ne diyor? Geçmiş ümmetlere karışık karışına uyacaksınız. Geçmiş ümmetler kim? Yahudder ve Hristiyanlar mı? Aşağı kim olacak ki diyor. Bugün Şialarda nedir? Bir düşmanları düşmanlığı var. Evet. Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gidecekti. Muhammed evet. Tabii. Evet. Şimdi meleklere imanı anlamamışsan, bak o akideye pişikada ne yaparsın? Düşersin, da senin imanı toplamıyor. Sonra Meleğin getirdiği ki meleğin bir de dürüstlüğü, eminliği söz konusu. Rüşvet evet. almayan yemeye yem içer olsaydı rüşvet alır mıydı? Kesin. Çünkü yenen içen bilder de Allah'a muhtaçız ama bir toprağa ekenle bir favor katırın Allah'a aynı değil arkadaşlar. Öyle değil mi? Toprağa eken kafayı kaldırır ya Rab, ettim yağmur indirtiyor. Ama adam makine kimyada çalıştı mı ben azandım diyor. Evet. Emekliliği ben hak ettim diyor. Sanki babasının malını alıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. <gülüyor> böyle. Çiftçinin adı bir divat var. Misal olarak. Bu seni kahroluş. Bunu tanımayan da kim tanıyacak? Meneklerse yeme ismi olmayan, erkekliği dişiliği olmayan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 Kuran edilir mi? <gülüyor> Kuran Allah'ın teserabiyi zaten var. Evet. Onun kelamıydı yani. Yani, yani Kuran mahluk değil. Allah'ın nedir? Kelam Mahluk değil ki biz ona saygı duyalım. Yani ayamızı bile uzaklamayalım, kıpırdamayalım o hikayeleri bilelim. Bu Allah'ın nedir? Kelamıdır ve kelam kelamların en güzelidir. Ona saygı duyulması, onun öğrenilmesi.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 Dilini devreştirme. Yani senin ağzından çıkan o hadisi de yine sana verecek kim? Yine benim demiştir. Yani Kur'an Allah'ın kelamıdır ve ona batıl yaklaşamaz. Ve Allah Azze ve Celle onu indirdiği gibi de ne yapmıştır? Korumayı da üzerine almıştır. Diğerlerini niye korumamıştır? Ben merak etmiyorum. Gidince kendiniz sorarsınız. Koruyacağına dair bir garanti onlara ne yapmamış?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 almamış. Bunu ben indirdim. ben koruyacağım. hiç avukatlık yapma demiştir. Evet. Ve peygambere gelelim. İnsanların içinde seçtiği emin bir kişiye. Şimdi düşünün. Şurada kardeşiniz sohbet ediyor. Bu adam yalancı olsa, sohbeti tesirli olur mu? Kim kafa?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 Ama sahabeye geldiğinde bak bunu söyleyeyim mi? Çünkü benim huyumdan, karakterimden, yaşantımdan muhatap birisi var orada. Ve onun iman ettiği gibi, teslim olduğu gibi ben teslim olmak zorundayım. Yani Ebu Bekir'e müşrikler geliyor, biz senin arkadaşına deli diyorduk, mecnun diyorduk, inanmıyordum. Bak yeri bırakmış, göğe çıkmış dediklerinde. işte onun tasdik ettiği gibi Allah bizi tasdik etti.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 İşte onların iman ettiği gibi derken demek ki insan böyle ne yapabiliyormuş? Tasdik edebiliyormuş. Demek ki kardeşlerim Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman ve peygamberlere iman deyince bu noktaları rastgele alacaksınız. Ve peygamberin sözünün üstüne söz söyleyen bir adamın sözünü değil peygamberin sözünü alacak.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 Allah razı olsun önümüzdeki hocalardan ve şu anda anlatan kardeşlerimizden de Allah sayılarını artırsın. Amin, amin. Nefislerini ıslah etsin. Bizleri hayırda kılsın. Ben ne kadar anlatırsak anlatalım az olduğu inancındayım. Çünkü hakikaten bir uluhiyet tevhidi anlaşılsa Müslümanlar bu halde olmaz. Ben sadece kendi kesmemizi alıyorum. Sadece Ankara değil, tanıdığım bütün kardeşleri. Hakikaten bir rugubiyet tevhidi olsa ben bir kardeşimdir, rızık hemşesi görmem gerekir. Hakikaten isim ve sıfat tevhidi anlaşılsa ben bir kardeşimin gözünde korku okumamalıyım. Yani Allah'ın bir sıfatının yakalanması gerekir. Ama öyle meseleler görüyorum ki adam yerlense cinden biliyor. ışık görse bilmem periden biliyor. Bir şey olsa bir yerden bir şeylere bağlı. Tevhid etti Allah. Ne olursunuz? Kadın sarı hastalığı geçiriyor. Allah Resulü'na gelir, İstersen sabret diyor. Sabret çünkü Allah'ın kullara verdiği, muhtali olduğu bir bela. Tamam. Allah karşılığı insana ne yapsın? Cennet. Denersin. Gelen her ne olursa olsun. Yani Allah'tan olduğunu bilelim. Sabrı seçelim. Kim bilir? Allah. Azze ve Celle. Bununla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 Ve bir ses geliyor, havuç getirli ve onun sahibi müddetiyor. Yani tevhid ehli birinin pavucu gidiyor, cinler oradan kaçıyor. Sen oradasın bir yere gitmiyor. Otur da bir haline bak. Yani tevhid ehli insanın, hani buraya niye girdim? Kasıtlı değil. Kasıtlı girmedim, toplumun belası olduğu için diyorum. Ama başka bir meseleye bakıyorsun.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 Bu cümleyi şöyle bir düşünerek bir uyuyun. Öldüren kim? Sabah kalktığınızda da nasıl delildiğiniz şöyle bir düşünün. Rızkı veren kim? Sabah kahvaltıya oturduğunuzda da bir bunu teşekkür tefekkür edin. Kaynattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren kim? Sabah sokağa çıktığınızda o kuşların cık cık cık diye dolaşıp yediğine bakın, işte bir de buna düşünün. Yani rububiyet tevhidi deyince sadece dinlemekten bunlar değil. Bunları sen şurada üzümseyeceksin. Yani iman anlamadığımızda küfürde de çok müşkül hatlar oluyor. Ve fıtratın bozulmuşluğunu da gündeme getirin. Bu sefer küfür meselelerinde birisi bir şey yaptığında Hemen yanında ayna taşıyacağın bir noktası. Bunu hitam etmez. Bu olayı bırak. Aynı olayın değişinde bir kendine bak. Onu o kelimeyi sarf etmeden aynada kendine sarf etmesin. Rengin nasıl değişiyor? Dilin bile varmıyor. Sana gelince mümin diye çıkar. Ona geldiğinde münafık diye çıkar. Bak şimdi. Halbuki münafığı kendine söylesen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 küfür de neydi kelime manası? Örtme, gizleme, bile bile hakkı anlatmama. Yani birçok meselden gündeme gelen. Ve günahlarda ne yapılıyordu? İkiye ayrılıyordu. İlk kattaki yani İslam'dan çıkaran bir de ameldeki İslam'dan çıkarmayan günahlar. Küfür olarak gündeme. Yani büyük küfür ve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 Karışmaz. Üç meşiyetinde kalmıştır. Yani birerse zarf eder, affedilir. affeder. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona itler yani eşler koşmanızdır. Allah buna affetmez diyor. Anladınız mı şimdi günahları itikad boyduğunda olanı? Ona da gireceğim şimdi. Nasıl? Yalanlamaydı, sevmeydi, korkmaydı. Misal vakit var şey. Ve Karışmadığına gelince Kul hakkı boynuslu koç, boynuzu koç Ben hakkını ne yapacak? Olacak. Alacak diyor. Yine Buhari'de gelen rivayette Altının dinarın diyor fayda vermediği gün gelmeden önce helalleşin Ve nüfus nedir bilir misiniz? Sahabeler diyor ki ticaret yapan ve ticaretinde başarılı olamayıp iflas edenebilirsin müflüs odur ki diyor, mahşer yerine usku dolduran amellerle gelir diyor. Ufuk kararır diyor onun amellerinden diyor. Ve insanlar sayran kararır diyor. Ama ona küfretmiştir, ona tecavüz etmiştir, onun canına kastetmiştir falan falan. Her türlü kul hakkını ne yapmış? İşlemiş. Sevaplar dağıtırır, biter usku dolduran. Sonra hala varsa o zulmettiklerinin günahlarını da alız yüz üstü ne yapar? Cehenneme gider. İşte müflis nedir? Budur diyor. Allah bu duruma bizleri düşürmesin. Demek ki günahlar dediğimizde bir de neymiş <gülüyor> boyutu var. Ve biz de Allah'ın neşiyetine falan. Yani yani Yani Kulun kendi ya, şey... Fıtri suçlar. Yani fıtraten işlediğimiz suçlarda dinde ne yapmıyor musunuz? Allah'ın neşeyi. Dilerse azat ediyor, dilerse affediyor. Ama yani bu ifadeyi kullanmamız ehli sünnet ve cemaatin itikadında ne var? Allah'tan hem korkma,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 Acaba benim razı olduğundan sen razı mısın? İşte bu kadar kader imandır. Adamın çocuğu ölüyor, aa, başlıyor şimdi. Ağlar ama işin E sana bir sürü mal mülk verdiğimi hiç Allah'ın hatırlamıyor. Ama denize çıktığında fırtınaya yakalandığında Yarab, Yarab, -yarab -yar. Demin selo bir şey gösterdi.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 senin de razı olma Mesela neden kaşı incelten, dişi incelten, dövme yapan, o yüzü gerdiren, dövme yaptıran bunlara neden lanet edilir? Allah'ın verdine Allah razı, Allah razı olmamış. O Michael, Michael neydi? Jackson neydi? Ne yaptı? Rengini beyaz taştırmaya çalıştı. Erdi gitti bakın. Ve birçok başına belamlı şibetler geldi. Ve dünyadayken belki iğrenççe bunu yapıyorlar kendi aralarında ama meydana çıkarttığında o fiili herkes ne yapıyor? Titiniyor. Hangi davalardan yargılandığına bir bakın. Bir de adını Müslüman çıkarttı O da Müslümanmış. Ulan Müslüman olan Allah'ın ayetine iman etmez mi? Sen Müslüman olduğun gün bir kere popu bırakman lazım. Doğru mu? Allah haram kılıyor. Çaklı değiştirmeye çalışanlar Allah'ın razı olduğundan razı olmayanlar. Şimdi düşünün bizim Türkiye'mizde de bazıları çıktı. Hadi bir tane şunlar da bulandı gitti. Şimdi bir bülent var. İşte. Razı oldu mu? Olmaz. Neye benziyor? Hiç insana benzeyen bir hali <Gülüyor> <Allah 'ın satın>. yok. <Gülüyor> Bakın Allah'ın sıfıratından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 diriliyor, konuyor. Nedir bu Bunu nasıl anlatılır? Yapacağını Allah ilmiyle biliyor önceden. Ona göre... Yani sen takdir edilmiş bir ömrü mü yaşıyorsun? Hayır, Allah ilmiyle onun yapacaklarını bildiği için bilmiyor. Yolu... Biliyorsan sözleri, biliyorsan sözleri. Evet, şabı. Şey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 Takdir deyince Allah bunu biliyor. İlmiyle her şeyi ne yapmıştır? Uşanmıştır, diledi, yazdı ve yarattı. Ve dehre sövmeyin. Dehir benim. Zamana sövmeyin. Zaman benim. diyor. Bunu anladın mısın? Zaman bizim içindir. Allah için değil. Zamanın kendisi zaten amaldir. Bunu anladınız mı? Yaşayan sen. O değil. İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü ciddiye <gülüyor> dolusu yazılıyor <yaşayalım. gülüyor> buna. Neyse. Kadere imanı da evet. sorularla evet. anlamamız lazım. Düşünmeniz için. Evet. Okuyun diye söylüyorum. Zaten olunca soru sorulmaktan korkuyoruz yani, yani. Ben soruyorsam herhalde cevabı vardır diye soruyor. Cevabı verilmeyecek <gülüyor> soruyu sormuyor. Cevabı verilmeyecek soruyu sormuyor. Veyahut da öyle sorular vardır ki cevap beklenmez. Düşün. anla. Demin ne dedim? Sabah kalktığında öldüren Allah'ı kahvaltı yaptıktan sonra kainatta rızkı vereni düşün. Sokağa çıktığında da kuşların cıvıl cıvıl böyle ötüştüğünde kainatta rızkı kim rızkı veren kim düşün? Niye orada verdim örnekleri hep yerinde düşünürsen, hem imanın artar hem onu takdir edersin. Allah'ı takdir edemediğini de çünkü onlar diyor Allah'ı gereği gibi takdir diyor. Allah'ı takdir etme, öğrendiklerini düşünme, tefekkür etme ve hep onunla meşgul olmaktan geçer. Onunla meşgul olmadığında zaten işim diker. Biz burada kaybediyoruz zaten. Biz de kardeşlerim teksir diye aynen kader meselesi nasıl önemliyse, teksir de İslam'da çok çok önemli bir müessesedir. Teksir nedir? Birini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 diyemezsin. Ama bugün topluma baktığımızda kafası esen estiğine ne yapıyor? İstediğini diyebiliyor. Neden? Anladığı akide neyse ona göre karşıdakine ne yapıyor? Şablon koyuyor. İşte tekfir dediğimizde tekfir ikiye ayrılır. Tekfirullah tekfirullah tekfirullah nedir? Umumu. Yani şu suyu içen müşrik diyorsak Fihir neymiş, suyu içme. Fail ne olur? İçer, Yani si şifse, sahibi de müşriktir. Bunu hiç de sıkıntı yok. Çünkü biz dinimizi en iman edenlerdir, iman edenlerin amelleri var. Şunu şunu yapanlar, Allah'a çok az bak bunlar münafıkların nedir? Sıfatlarıdır. Bak bu da onların alametliymiş.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 Bunlar ortadan kalkmış adam fiili istiyorsan ona onu söylemekte de bir değiş artık nedir? Yoktur. Ama tekfirin manilerinin ortadan ne yapması? Kalkması gerekir. Yani kişi bir söz söyler, kişi bir amel işler o fiil, o söz, o amel şirktir, küfürdür ama sahibi tam ne yapamazsın? Hemen edemezsin. Neden? Çünkü İslam Ehl-i sünnet itikadında ki tekfüre geldiniz bunun için geldiniz, değil mi? Keşke, ya, tabii, bağlama noktasına geliyor. Eee Ehl-i sünnetin itikadında ne vardır? Cehalet. <gülüyor> mazerettir diye haricide. <gülüyor> eee mazeret değildir diye haricidir. Ehl-i sünnet ise ortadadır. Cehalet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 Demek ki akılla bu meselelere girmeyeceksin. Demek ki anlatına ayetleri, tevhile ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Önce otur da bir oku. Anla. Ayet devam ediyor. İbrahim hayran hayran Rabbine bakıyor. Ay çıkıyor. Yıldız sönük kalıyor. Kale hazir abdeler. Ondan da güzel. Hayran hayran bakarken, Aya Rabbim diyenine dersin. İbrahim'e dersin Allah, Allah söylüyor. İbrahim diyor bunu. Demek ki bugün Aya Rabbim diyen kim olursa olsun takdir mi? Ama sahibini muayyese edemiyorsun bak. Devam ediyor. Güneş ve bütün karanlık. Gidiyor. Her tarafı ihade ediyor, içini alıyor.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 Verilen misal de çok önemli. Testen meseleyi. Yıldız hayranlık devam ediyor. Ay yine hayranlık devam ediyor. Güneş yine hayranlık devam ediyor ki diyor. Bugün ayhanlar, gökhanlar güneşe tapanlar yok. Sana devam ediyorlar. Anlamamışlar bunlarda. Çünkü hayranlık devam ediyor ve ne yapıyor ilah edilmeler Hala ne yapıyor bugün?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 Sözlere bak. Geldi mi ne yapar? Birisi eteğini öper, ayağını öper. Ve hatta padişahların olduğu yere girecek kapıya bakıp Osmanlı'dan asla dik giremeyecek şekilde kapı attırırlar. Kendi kapıları te göğe de elçi merti gelecekse kafayı eğmesin, yani şey olmasın, eğilerek girsin diye geçeceği yer durdun yapanlar. Şahit değil.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 Kızılderil'den Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtikten sonra buzaya tapan bir kavim gördüklerinde ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi tutunuyoruz. Siz müşrik oldunuz demiyor. Demek ki yani bu şeyleri çoğaltabilirim. Cehale umume neymiş? Mazeret. Kişi bir amel isteyebilir. Bir fiil işleyebilir. Bir şey söyleyebilir. Düşünebilir. Bu şirktir. Küfür olabilir. Ama sahibini ne yapamıyorsun? Hemen itham edemiyorsun. Belki hiç anlamayabilir. Sahibini kafir de mi etiyor? zaten. Söz doğru. Sahibi İslam ıslahında yapan doğru. Ama kâşıda kafir olmuyor. Bilemiyor. İşte haricilerle ayrıldığımız nokta burası. İmanı birisi anlamamışsa ne tekrar anlayabiliyor ne de küfür anlayabiliyor. Neden biliyor musunuz? Kendisi şu maddeleri özümseyemeyince karşıdakine küfrünü süsletme çok kolay oluyor. <gülüyor> Onun için Allah Azze ve Celle bizleri devamlı ne yapmıştır? Uyarmıştır. Ve Haricilere bakın. Kafire kafir demeyen de kafir derler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir derler. Hüküm Allah'ındır derler. Bir daire çizerler. Oraya kendilerini ne yaparlar? Hap segerler. Bakın fıtri olarak diyeyim. Ne isterseniz isteyin. Bu ne yapar insanın? Allah'ın ne Dilerse hesapsız cennete koyar. İntihar etmiş. En büyük suçlardan bir de Büyük günahlar da sana sonra şirktedir. Allah sana neyle muamele gördüğün gibi cennette bu makamda. Niye? hicret et, namaz ediyor. Allah beni ne yaptı? Allah'ın rahmetine bakın. Faişe bir kadın etini satıyor. Kuyunun etrafında dolaşan bir köpeğe görüyor. Ona iniyor. Babacıyla bir damla su veriyor. Kadınca tık oluyor. Hidayete ediyor kardeşler.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 Eğer fıtratta büyük müşkilatlar varsa, inanın tevhidde tamamen göçersiniz. Eğer fıtratta bir sevdiği, bir korkmayı, bir istemeyi, bir dilemeyi anlayamamışsınız, tevhidde bu çok büyük. Çünkü e, sevmede şekl gelir mi? Allah'ı sever gibi kimseyi ne yapamazsınız? Seversiniz. Çünkü onlar diyor Allah'ı sever gibi, birlerini severler. Asla hiç koşmadan iman etmezler. Burada ölçü ne? Sev. Sev ama Allah'ı sever gibi sevmem. Kork. Kork ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. İşte Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden isteme. Sığın ama Allah'a sığınır gibi hiçbir şeye ne yapma? Sığınma.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 Küfür gündeme aldığımızda, bazı kardeşler buraları bazen anlayamıyor. Misal şimdi, iblisi el alamıyor. İblis Allah'ı inkar ediyor mu? Allah'ta bir müşkülatı yok. Hı. Allah deseydi ki, bana sezbet, iblis kayısı şans nerede? Kadını sezbet dediğinde etmedi. Hı. Ne yaptı? İmtihan oldu iblis, kibirlendi, büyüklendi.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 Yani baktığımızda meselelerin hepsine itaatta, duada veyahut Allah'ı bir şeyde hulul etme. Mesela Hristiyanlar bugün ne der? Baba, Oğul. Bu nedir? Hulul inancıdır. Hristiyanlıkta ne var? Aynı şey. Aynı Hristiyanlıkta işte, İsa'yı Bu Hristiyanlıktır. Tarikatta ne var? Aynı sanki. Aynı.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 bir toparlayıp sohbet etmeye uygun görün. Allah e, anlattıklarımızdan an izle, amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Rabbim bu doğruları hayatımıza geçirsin ve bizleri tam bir tevhid tevhid korusun. Fanike Allahummezi bir hamdike. Eshedil la enke ve